Bismillahirrahmanirrahim Tarık Suresi bu sure de Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden ona kadar andolsun göğe ve tarihrı nereden bileceksin sen Tanrı ne olduğunu o Delen yıldızdır. Hiçbir nefes yoktur ki, Mutlaka onun üzerinde bir gözeten bulunmasın. Şu halde insan bir baksın, Neden yaratılmıştır? O, atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. Bel ile göğüslerin arasından çıkar. Şüphe yok ki o, Onu yeniden döndürmeye kadirdir. O gün sırlar yoplanıp meydana çıkarılacaktır. Artık onun gücü de yardımcısı da yoktur. Aliküt Sıla'mdır onun. Allahü Alemü gökte halk edilmiş olduğu parlak yıldızlara yemin ediyor ve nereden bileceksin sen tarığın diyor ve o bunu delen bir yıldızdır diyerek kendisi tefsir ediyor. Hiçbir nefes yoktur ki mutlaka onun üzerinde bir gözeten bulunmasın. Her nefsin üzerinde allah Teala tarafından onu belalardan koruyan bir koruyucu vardır. İnsanın yaratıldığı temelin zaafına dikkat çekmekte ve ahireti kabul etme hususunda onu uyarmaktadır. Çünkü bir şeyi ilk başlatmaya gücü yetenin yeniden getirmeye gücünün yetmesi daha uygundur Evet. 11'den 17'ye kadar andolsun o dönüş yeri olan göre ve yaralan yere ki doğrusu bu kesin bir sözdür ve o bir şaka değildir. Gerçekten onlar düzen kuruyorlar. Ben de bir düzen kurmaktayım. Sen şimdilik kafirlere mühlet ver onları biraz geciktir. Evet andolsun o dönüş yeri olan göğe, yağmur indiren yağmur yağdıran göğe ve yarılan yere Yerin bitkiyle yarılmasına ki doğrusu kesin bir sözdür. Adaletli hükümdür. Bilakis çok ciddi bir hakikattir diyerek Allah-u Teala kafirlerin bu gerçeği yalanladıklarını ve Allah'ın yolundan alıkoyduklarını haber veriyor. Ve onlar düzen kuruyorlar. Ben de bir düzen kurmaktayım sen şimdilik kafirlere mühlet ver, onları beklet, acele etme buyuruyor. Allah bizleri mahcup etmesin, rahmetiyle yargılasın, razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.